erken yeniden ciraneye gelinmişti. Altı bin esir, dört bin ukiye gümüş, yirmi dört bin deve ve kırk binden fazla koyun hala orada bekliyordu. Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem esirler ve ganimet malları konusundaki kararını özellikle geciktiriyordu. Belli ki bildiği hususlar vardı. Gerçekten de öyle oldu. Taif'ten ayrılalı on günden fazla zaman geçmişti ve bir gün... Başlarında Züheyr İbni Surat olduğu halde 14 kişilik Hevazin heyetinin ciraneye doğru geldiği görüldü. Aralarında Efendimizin süt amcası Ebu Bürkan da vardı. Müslüman olmuşlardı. Ardı arkası gelmeyen savaşlarla bir yere varılamayacağını anlamış ve Müslüman olarak Efendimiz'e hallerini arz etmeye gelmişlerdi. Önce Ya Resulallah dediler. Bizler ''Köklü ve asil bir topluluğuz. Ancak başımıza gelen bela ve musibeti sen de biliyorsun. Bize iyilik edip ihsanda bulun ki Allah da sana lütufta bulunsun.'' Maksat anlaşılmıştı. Allah Resulünü canı gönülden sevindiren bir manzaraydı bu. Dünya ve dünyada bulunan her şey ona verilseydi bu kadar sevinmezdi. Ancak merak ettiği bir şey daha vardı ve sordu. Malik İbni Af ne yapıyor? Malik İbni Af, Hevaz'in halkını Huneyn Vadisi'ne döküp de, başlarına bu musibeti getiren delikanlı kumandandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onu da unutmamıştı ve Hevaz'in heyetine durumunu soruyordu. Ya Resulallah, dediler. O sakiflilerle birlikte kaçıp, Taife sığındı. Düşenin elinden tutmak gerekiyordu ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara ''Gidip ona haber verin. Şayet Müslüman olarak o da bana gelirse mallarıyla çoluk çocuğunu ona iade eder ve üzerine de yüz deve veririm.'' buyurdu. Zira o sallallahu aleyhi ve sellem Malik ibn Aff'ın ailesini Mekke'ye göndermiş Özel ilgi gösterilmesi için halası Ümmü Abdullah binti Ebi Ümmeyi'nin yanında tutuyordu. Efendimizin niyetindeki samimiyeti gören hevazin niyeti ya Resulallah, dediler. Onlar bizim efendilerimiz ve en çok sevdiğimiz kimselerdir. Zaten ben de onlar için hayır murad etmekteyim. Buyur da Allah Resulü, sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab-ı kiram hazretleri gelişmeleri taaccüble seyrediyorlardı. Demek ki bugüne kadar Efendimizin meseleyi ağırdan almasının ve hevazinde elde edilen esir ve ganimet konusunda aceleden karar vermemesinin altında kendilerinin muttali olamadığı bazı gerçekler vardı. Efendimizin onlara şefkatle muamele edeceği daha esirlere pamuk ve ketenden imal edilmiş elbiseler dağıtıp da onları giydirmesinden belliydi. Şimdi ise daha birkaç hafta öncesine kadar kendilerine karşı kılıç sallayan adamlar, özgür iradeleriyle gelmiş, Müslüman olduklarını ifade ediyorlardı. Bu arada söz alan liderleri Şair Züheyr İbn-i Surat, Efendimiz'e dönmüş, ''Ya Resulallah'' diyordu. ''Şu anda burada bulunan esirlerin bir kısmı, senin süt teyzelerin, süt halaların ve seni emzirip büyüten bakıcılarındır.'' Şayet biz Şam Kralı Hars ibni Ebi Şimr veya Irak Kralı Numan İbni Münzir'i emzirmiş olsaydık da şu an seninle olan münasebetimiz onlarla ilgili olarak başımıza gelmiş olsaydı bizler onlardan şefaat ve ihsan bekler, içinde bulunduğumuz sıkıntılardan kurtulmayı umardık. Halbuki sen, Ya Resulallah... Bakılıp büyütülenlerin en hayırlısısın. Bize ihsanda bulun. Efendimizin huzurunda bunları söyleyen şair Züheyr, daha sonra şiirindeki güce sarılacak ve maksadını bir de şiirinin diliyle ifade edecekti. Zaten bu, Allah Resulü'nün beklediği bir gelişmeydi ve önce, ''Benim ve Abdülmuttalip oğullarının payına düşen ne varsa hepsi sizindir.'' buyurdu. Asabına bir konuda daha öncülük yapacak ve kendi iradeleriyle haklarından vazgeçmeleri adına ilk adımı yine kendisi atacak ve yine onlara yol gösterecekti. Zira bunu duyup gören Kureyş de ''Bizim payımıza düşenler de Allah ve Resulüne aittir.'' diyor ve haklarından feragat ettiklerini ilan ediyordu. Bu tabloyu gören efendiler efendisi onlara ''Hangisini tercih edersiniz?'' diye sordu. Benim için en sevimli olan şey, sözün en doğru olanıdır. Sizin için kadınlarınızla çocuklarınız mı, yoksa mallarınız mı daha kıymetlidir? İkisinden birini tercih edin. Zaten ben de sizin geleceğinizi bekleyerek onların taksimini geciktirmiştim. Savaş meydanında kaybettiklerinin tamamını geri alamayacaklarını ve onlardan birini tercih etmek zorunda olduklarını gören evazin heyeti ya resulallah dedi görüyoruz ki sen ailelerimizle mallarımız arasında bizi muayyer bırakıyorsun bizler için çocuklarımızla kadınlarımız elbette daha önceliklidir ve seninle develer ve koyunlar hakkında konuşup ısrar edecek değiliz efendiler efendisi için bunlar sürpriz değildi ve insanlara namaz kıldırdıktan sonra Sizler yanıma gelin Ve herkesin huzurunda Müslüman olduğunuzu ilan edin Ve bizler Sizin din kardeşleriniziz Çocuklarımız ve kadınlarımız Konusunda Resulullah'ı şefaatçi kılarak Müslümanlardan Ve Müslümanları da araya koyarak Resulullah'tan şefaatçi Olmalarını diliyoruz deyin. O zaman ben kendi hissemi size bağışladığım gibi insanların da hisselerini bağışlamalarını talep ederim diyerek onlara yol gösterecekti. Ayrıca onlara kelime-i tevhidi nasıl söyleyip de getirecekleri ve namazdan sonra insanlarla nasıl konuşmaları gerektiği konusunda taktikler veriyordu. Derken öğle namazı kılınmış ve sıra Efendimizin talim buyurduğu stratejinin uygulanmasına gelmişti. Konuşmak için ayağa kalkmış izin istiyorlardı. İzin verilir verilmez de hatiplerini ileri sürerek Efendimizin kendilerine talim buyurduğu şekilde maksatlarını ifade etmeye başladılar. Etkili bir şekilde asaba dönmüş esirlerinin geri verilmesini talep ediyorlardı. Herkesin gözü önünde yeni bir sayfa daha aralanıyordu. Ve onların bu konuşmalarının üzerine Şefkat Nebisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlara döndü, önce Allah'a hamd edip, onu noksan sıfatlardan tenzih edip tebcil ettikten sonra ''Şüphesiz ki onlar sizin kardeşlerinizdir. Tevbe etmiş olarak buraya yanımıza gelmişlerdir.'' diye başladı sözlerine. Kuşkusuz ben kendi payıma düşen esirleri kendilerine iade etmenin uygun olduğunu düşünüyorum. Sizden her kim de gönlünden gelerek böyle yapmayı uygun görürse aynısını yapsın. Her kim de Allah'ın bize ihsan edeceği ilk ganimetlerden kendisine vereceğimiz ana kadar kendi payına düşeni elinde tutmak isterse o da öyle yapsın. Asabı ı Kiram Hazretleri Anlayış itibariyle de ferasetli insanlardı ve Efendiler Efendisi'nin bu ifadelerindeki inceliği çoktan kavramışlardı. Esirleri serbest bırakmak istiyordu. Onun için hep bir ağızdan ''Bu bizim doşunuza gider ya Resulallah'' diye seslenmeye başladılar. Haklarından kendi iradeleriyle vazgeçiyorlardı. Ancak Sultanı Rusul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kabulün sadece mescitte bulunanlarla sınırlı kalmasını da istemiyor, toplumun bütününe mal etmeyi arzu ediyordu. Onun için, ''Şu anda biz, sizden hanginizin izin verip, hanginizin vermediğini tam olarak bilemeyiz. En iyisi mi, siz evlerinize dönün ve meseleyi aranızda yeniden görüşün. Sonra sözcüleriniz gelerek durumu bize haber versin.'' buyurdu. Çok geçmeden ensar ve muhacirinin temsilcileri Efendimizin huzuruna gelmiş ve ''Bizim hakkımız Allah ve Resulü için helal olsun.'' diyor ve herkesin bu teklifi kabul ettiğinin müjdesini bildiriyorlardı. O gün ashab kiram içinde bu teklifi kabul etmeyen Beni Teymin sözcüsü Akra İbni Habis, Beni Fezara'nın lideri Uyayne İbni Hısn ve Beni Süleym'in temsilcisi Abbas İbni Mirdas'tan başka kimse kalmamıştı. Bunlar kendi haklarına düşen esirleri bırakmayacaklarını söylüyor ve kabilelerinin de aynı şekilde hareket edeceklerini ifade ediyorlardı. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara... Serbest bırakacakları her bir esir için ilk ganimet malından verilmek üzere altı deve vaat edince Uyeyne İbni Hısn dışındakiler de buna razı olacaktı. Ancak Uyeyne buna da yanaşmıyordu. Bu anlamsız ısrar ve dünya malı elde etme hırsı karşısında Sultanlar Sultanı Uyeyne'yi kast ederek Allah'ım onun hissesine düşeni azalt diye dua edecekti. Teklifleri bir bir reddeden Uyayne esirlerin arasına girecek ve zengin bir kabilenin annesi olduğunu sanarak yaşlı bir kadını kendisine tercih edecekti. Maksadı onu geri almaya gelenlerden büyük miktarda para kazanmaktı. Ancak o aşırı hırsının kurbanı olacak ve ne aldığı bu esirden ne de esiri hürriyete kavuşturmak için yanına gelenlerden beş kuruş bedel alacaktı. Diğer ise Hevaz'in heyeti Allah Resulü'nün haberine liderleri Malik İbni Affa ulaştırmış ve onun da gelerek bu emniyetten istifade etmesi gerektiğini bildirmişlerdi. Malik'i bir endişe kaplamıştı. Müslüman olarak geldiği takdirde ailesiyle mal ve mülkünün kendisine geri verileceğini, Sakiflilerin de duyacağından ve kaçmaması için kendisini kaleye hapsedeceklerinden endişe ediyordu. Kimseye hissettirmeden bir deve hazırlatarak Dehna'ya gönderdi. Deveyle gönderdiği köleye kendisi gelinceye kadar orada beklemesini söylüyordu. Kendisi de gecenin bir vakti kalkıp bir ata bindi ve doğruca Dehna'nın yolunu tuttu. Malik İbni Aff'ın çıkıp gittiğini kimse fark etmemişti. Dehna'ya gelip de devesine binen Malik'in hedefi ciraneydi. Ve doğruca Allah Resulü'nün yanına geldi. Mahçuptu. Ama gerçek saadete şimdi adım attığının farkındaydı. Onun gelişine sevinen Allah Resulü de vaat ettiği gibi ailesiyle mal ve mülkünü kendisine iade etmiş ve üzerine de yüz deve vermişti. Bu cömertlik ve candan misafirperverlik karşısında şiirle duygularını dile getirmeye çalışan Malik İbni Avf, Yeryüzünde Efendimiz gibi hayırlı ve cömert birisini hiç görmediğinden bahsedecek ve Efendimizin yarın olacaklardan tek tek haber verdiğini anlatmaya çalışacaktı. Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ciranede bulunduğu sıralarda üst üste sürprizler yaşıyordu. Zira yine burada olduğu günlerden birinde yanına bir zamanlar kendisini alıp da Beni İsa yurduna götüren süt annesi Halime-i ile kocası Haris İbni Abdülhuzza, yanlarında Efendimizin süt kardeşi Abdullah olduğu halde çıkagelmişlerdi. Efendiler efendisini duygulandıran bir buluşmaydı bu ve hemen üzerindeki cübbeyi çıkarıp bir ucunu süt annesine, diğerini de Haris İbni Abdülhuzza'ya uzatıp sergi niyetine üzerine oturmalarını isteyecekti. Süt kardeşi Abdullah İsa önündeki bir mekana oturtmuştu. Böylelikle esirler sahiplerine geri iade edilmiş ve ortada sadece ganimet malları kalmıştı. Neredeyse bir aydır bekleyen Hevaz'in mallarının bir an önce aralarında bölüştürülmesini isteyen bazı insanlar, Allah Resulü'nün peşine takılmış ve Ya Resulallah artık hisselerimizi paylaştırsan da üzerimize düşeni alsak diyerek kendi paylarına düşeni almak istediklerini söylüyorlardı. O kadar ki Devesine binip de giderken arkadan ridasını çekmiş ve onu bir ağacın altına inmeye mecbur etmişlerdi. Bunun üzerine Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ''Ey insanlar!'' diye hitap etmeye başladı. Celallenmişti. ''Ridamı geri verin!'' diyor ve ilave ediyordu. ''Nefsim yeddi kudretinde olana yemin olsun ki ben, yanımda atihame ağaçları kadar bile deve sürüsü olsaydı, bugün onların hepsini sizin aranızda dağıtır ve böylelikle sizler de benim cimri ve de sözünde durmayan bir yalancı olmadığımı görmüş olurdunuz.'' Daha sonra devesinin yanına gelen ve yükünden bir iğne çıkaran Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, onu parmaklarının ucuna alarak kaldıracak, ve yeniden, ''Ey insanlar!'' diye seslenecekti. ''Vallahi de benim, beşte bir dışında şu ganimetlerinizde, şu iğne kadar bir hakkım yoktur. Beşte bir de neticede yine size geri dönmektedir. Dolayısıyla elinizde, ganimet mallarından, iğneden ipliğe ne varsa hepsini getiriniz. Sakın ola ki onlardan kendi zimmetinize hiçbir şey geçirmeyiniz.'' Zira o, onu çalan kimse için kıyamet gününde büyük bir ağır ve ayıpların en çirkini haline gelecektir. Bunları dinleyen Ashab-ı Kiram Hazretleri, onun Taif'e giderken de benzeri uyarılarda bulunduğunu hatırlıyorlardı. Hatta Medine'den beri onunla birlikte olanların çoğu, benzeri uyarıları Hayber ganimetlerinin taksimi sırasında da duymuş ve o günden bu yana kamu malına el uzatmaktansa, açlıktan kıvranmayı tercih eder olmuşlardı. Efendimizin bu uyarısının üzerinden çok zaman geçmemişti ki, ashabdan biri elinde bir yumak iplikle birlikte huzura doğru ilerlemeye başladı. Yüzünün rengi gitmiş, utancından Resulullah'ın mübarek yüzlerine bakacak hali kalmamıştı. Ya Resulallah, Diyordu. bu kıl yumağını ben sırtında yara çıkan devemin üzerine çul dikmek için almıştım. ''Onun üzerinde bana ait olan hakkımı helal ediyorum.'' buyurdu efendiler efendisi. Ancak sahabi her şeye rağmen kararlıydı ve sonucu itibariyle kendisini böylesine ağır bedellerin beklediği bir yerde geri dönmeye hiç niyeti yoktu. Elindeki yumağı getirip görevliye teslim etti. Nil Produksiyon sundu.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 pandemis